İyi ama balıklar gerçekten acıyı hissediyor mu? Evet. Balıkçılıkla uğraşan pek çok insan balıkların acı hissetmediğini düşünüyor. Fakat bilim insanları bu görüşün yanlış olduğunu kanıtladı. Balıkların kafalarında zarar verici uyaranlara cevap veren reseptör bölgeler var ve onlar zararlı maddelere tepki veriyorlar. Peki ya deniz tarakları, istiridyeler ve midyeler bu yumuşakçalar acıyı hissedebiliyor mu? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Bu konudaki bulgular kesin sonuçlar vermediği için onları da yememeyi tercih ediyoruz. Fakat nörolojik bakımdan en gelişmiş omurgasız hayvanlardan olan mürekkep balığı ve ahtapot gibi diğer yumuşakçalar net biçimde hissedebilir varlıklar. Tıpkı ıstakozlar ve salyangozlar gibi. Balıkların ya da yumuşakçaların acıyı insanlarla aynı şekilde hissedip hissetmemelerinin esas mesele olmadığını hatırlayalım. Buradaki tek mesele acıyı hissedip hissetmemeleri. Acıyı hissedebilen her varlık acıdan kaçınır, acı çekmemek ister. Bunu göz ardı edip o acıyı çektirmek için ortada geçerli bir sebep olması gerektiğini söylerken ahlaki olarak önem atfettiğimiz şey de canlıların bu ortak çıkarı.